kadın ve erkeğin İslam'da birbirlerine görevleri takılması gereken uslupları ve evliliğin faydaları üzerine olacak inşallah. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz dinimiz evliliğe teşvik etmiş. Evlenin dininizin yarısını tamamlayın öbür yarısı nedir? Allah'tan korkmaktır buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki İslam evlilikte sorumluluk almayı Ali kim ve bu sorumluluğun da dinin yarısını taşıdığı evlenenlerin şura erdikten sonra bu taşıdığı sorumluluğun yani dinin yarısını Tamamlayan bu sorumlunun neyi iktifa ettiğini anlaması gereği üzerine inşallah. Evet. Allah hepimizi sevdiği amelleri, razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin. Evet bizim kepenk sesleri geliyor değil mi? hırsızlar geldiğinde duyusun diye böyle cerur cerur diye yapıyorlar. Evet. Allah beni de sizlere de Rabbim sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin ve muvaffak kılsın. Kardeşlerim evlilik hayatın devamı için bel kemiği konumunda olan Allah'ın izniyle insanlar topluluğunun korunması ve birbirine karşı görevlerini yerine getirmesi ayrıca insanoğlunun yok olmaması ve kökünün kesilmemesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Demek ki aile karı koca ve çocuklardan meydana gelen fıtratın oluşturduğu küçük bir topluluk. Aleykümselam ve rahmet. Tüm insanlar aile denilen bu yuvada dünyaya gözlerini açarlar. Yani toplu müş kişidir. Ya anadır, ya babadır ya da çocuktur. Dolayısıyla aile insanın ilk kültür ocağı, okulu, sevgi kaynağı, ilk dostlarının tattığı bir yuvadır. Aile toplumun en küçük bir birimi. Toplumlar da ailelerden meydana gelir ki toplumun mutlu ve huzurlu olabilmesi için ailelerin mutlu ve huzurlu olmasıyla doğru orantılı olan bir şeydir. Aile insanları yaratan Allah azze ve celle'nin koyduğu kurallara göre kurulursa sağlam ve toplumun biricik mutluluk kaynağı olur. Öyle değil mi? Ama Allah'ın istediği gibi değil de hasbel kadar kurulan topluluğa baktığımızda kargaşa, gürültü, çekişme, zulüm, haksızlık, zoraki tahammül, yani aklınıza gelen her şeyi görmek mümkün evlenen insanlara baktığımızda evliliklerinde şuursuzca bir evlilik yapmaları ve akabinde ilk günler geçtikten sonra birbirlerine aleyküm selam tahammüllerinin kırılması ve birçok kargaşanın, gürültünün, kavganın olması hep evliliklerinin sorumluluğuna bilincine varmayan insanlardan kaynaklanır kardeşlerim dinimize göre ailenin temeli nikah dediğimiz o mübarek bir bağla insanların birbirine bağlanmasıdır nikah akdi toplumun çekirdeği sayılan bu küçük yuvanın meşru sayılan ilk basamağıdır Biliyorsunuz bir nikahın sahih olabilmesi için babanın izni kızın rızası gerekir. Eğer kız dul ise onun kendi ikrarı yeterli. Eğer babanın izni yok, kızın rızası varsa bunun adı zina babanın izni yok, kızın da rızası yoksa bunun adı nedir? Tecavüzdür. Evet, ilk ba nikah ahdiyle başlar. İslam dini iffetsiz sayılan zinayı fuhşu ve her türlü gayrı meşru ilişkiyi haram saymış ve şiddetle yasaklamış kardeşlerim. Ancak nikahla gündemde gelir. Nikah kelimesine de baktığımızda sözlükte ekleme, toplama veya akit yapma gibi anlamlara gelir. Dini ıstılahta ise evlenme, karı koca arasında birlikte yaşamaya karşılıklı yardımlaşmaya imkan veren ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Birbirine haram olan kadın ve erkek, bu akitle birbirine ne yapar? Helal olurlar. Kardeşlerim aynı zamanda aile kişinin sosyal hayatta değer kazanması, insanlar arasında sıcak bir ilişkinin doğması, eşler arasında sevgi ve saygı, karşılıklı anlayışın olmasında en büyük rol oynayan etkendir bu nikah akti. Bunun yanında evlilik, aileler arası yaklaşma, birbirini kollama, destekleme, yardımlaşma, uzak insanların birbirine yakınlaşması, yabancının dost ve akraba olması gibi konularda insanların yaşamlarını bir arada devam ettirmelerini sağlayan temel bir maddedir. Aleyküm selamlarım. Şimdi evliliğin faydalarından birincisi Allah'a ve Resulüne itaati sağlar. Çünkü Allah Azze ve Celle Evliliği meşru, zina ise namus ve ırza göktik göz haram kılmış. Evli olan insanın her türlü sorunu bir yere itip önce bunu bir düşünmesi lazım. Bu evlilikten neyi kazandım? Bana sağladığı, sağladığı faydalar nedir? Bunu şöyle bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü Allah azze ve celle bizden bütün emirlerine uymamızı, bütün yasaklarından da uzaklaşmamızı istiyor kardeşlerim. E Rabbimiz bizler için hayırlı ve iyi olanı emretmez mi? Bizde kötü olan her şeyi bizlere haram kılmaz mı? Yasaklamaz mı? Yasaklar değil mi? Bakın Allah azze ve celle Nisa suresinin 13 ve 14. ayetlerinde Bunlar Allah'ın yasalarıdır. Allah'a ve peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temellidirler. Büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı isyan eder ve sınırları aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Şimdi sorarım size, hangisi daha hayırlıdır? İnsan için hangisine uymak daha hayırlı? Yaratıcısı rızık veriyor, sayısız nimetlerle donatıyor. Yoksa her zaman kendisini cehennem ateşine davet eden şeytanın davetine icabet etmek mi daha hayırlı? Tek ve doğmayan, doğulmayan, doğrulmayan, eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz evliliği emrediyor kardeşlerim. Ve diyor ki kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz cariye ile yetinmelisiniz doğru yoldan sapmamanız için en uygun olan budur diyor Nisa 3'te evet Allah hepimize hayır versin burada da evliliğin kaça kadar olduğunu ve hayırlısının ne olduğunu bize bildiriyor yine ayeti kerimede aranızdaki bekarları evlendirin eğer bunlar fakirseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir demek ki evliliğin bu faydasının yanında İslam'la evleniminin hükmünü İslam alimlerinin ve bu davayı omuzlayanların açıklamaları burada ek olarak bizlere emrediliyor kardeşlerim bekarları evlendirin ve hadis-i şerifte ahlakından ve dininden Emin olduğunuz insanları evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki kişinin evlenmesi Allah'ın emir ve nehirlerine sarılmayı getiriyor. itaati getiriyor. Yine evliliğin faydalarından birisi de peygamberimizin sünnetidir kardeşlerim. Evlenin, sünnetimi yerine getirin ve evlenmeyen benim sünnetimden yüz çevirmiştir diyor. Ve hadis-i şerifte dört şey peygamberlerin sünnetidir diyor. Güzel koku evlenmek, misvak kullanmak ve kına Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselam ve Alhamdülillah. Evet. Demek ki ikinci faydası sünneti seniyeyi yerine getirmesi üçüncüsü ise kardeşlerim İslam ümmetinin çoğalması şüphesiz ki çokluk bir ümmeti güçlendiren ve diğer ümmetlere korku veren nedir bir unsurdur elbette ki bu güç ve enerji İslam'ın emrettiği şekilde kullanılırsa o zaman düşmana karşı korku verir Böylelikle bir ümmet kendi ihtiyaçlarını giderebilir ve başka ümmetlere ihtiyaç duymaz hale gelir. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki çoğalmak da bir yerde çok güzel ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi mal, çocukta, evlatta, Eşler de sizin için nedir? Bir imtihan aracıdır, fitne aracıdır diyor. Tabi buna da çok çok dikkat etmek gerekir. Evet kardeşlerim. Yine evliliğin faydalarından bir tanesi tevhid sancağını yükseltecek çocukların dünyaya gelmesi. Evet. Çocuklar bizim ya cennet bahçemizden bir bahçemiz ya da Cehennem derekelerinden bir dereke Çok çok önemli meselelerden bir tanesi Ebe Belki de ebeveynlerin en çok ihmal ettiği meselelerden bir tanesi Aleykümselam var, Bugün insanlar her şeye dikkat ediyorlar Ama çocuklarının tevhidine, akidesine ne yapmıyorlar? Dikkat etmiyorlar Doktor olsun avukat olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun ama tevhid ehli bir çocuk olsun, buna ne yapmıyorlar? Hiç dikkat etmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Ve yine kardeşlerim, kargaşa bölgelerine bakın, özellikle fitnenin hakim olduğu yerde, iç savaşın, terörün, devlet yönetimlerinin zayıf olduğu yerlerde tamamen misyonerler teşkilatı vardır. Ve misyonerler oradaki çocukları öyle bir yetiştiriyorlar ki alo oradaki misyonerlerin o anası babası öldürülmüş yetim öksüz kalan çocukları öyle bir eğitime tabi tutuyorlar ki dinlerinden ettiği gibi tam bir Müslüman düşman olarak da ne yapabiliyorlar? Yetiştiriyorlar. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbimizden bir evlat istediğimizde Halit gibi, Ömer gibi, Bilal gibi, Saad bin bu Vakkas gibi onlar gibi yiğit, onlar gibi tevhid ehli insanların olmasını isteyelim. Belki bizler hayatımızın bir döneminde dinimize gerektiği gibi hizmet edememiş olabiliriz. Rabbimize gereği gibi kulluk ve ibadette bulunmamış olabiliriz ama yaratan bize... Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hadi selam fakat Yaradan'dan isterken Salih evlat Ve onu güzel bir rızıkla Rızıklandırmasını Ve kendine hayırlı bir kul Eylemesini Dileyebiliriz Evet Rabbim bizlere hayır versin Ve çocuklarımızı Öyle bir yetiştirmeliyiz ki Evliliğin Faydaları bunlar Allahu ekber kelimesinin en üstün olabilmesi için çaba ve gayret sarf eden çocuklar olarak yetiştirmemiz gerekir. Ve ona bu kelimeyi anlatma, la ilahe illallah'ın taşıdığı manayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve Süleyman Aleyhisselam bir gün diyor ki, bugün diyor 70 veya bir rivayette 90 eşimi dolaşacağım. Ve hepsinin yanına uğrayacağım Hepsi de Allah yolunda cihad edecek bir yiğit doğuracak diyor. Menekşe diyor ki inşallah Tebari. Ama Süleyman Aleyhisselam inşallah kelimesini unutuyor söylediği gibi bütün hanımlarına uğruyor. Kadınlarından sadece biri hamile kalıyor. O da yarım bir insan, sakat bir çocuk doğuruyor. Ali ve Vesselam diyor ki nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki eğer Süleyman inşallah demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihad eden çocuklara sahip olacaktı buyuruyor. Bugün bakın bu <gülüyor> Filistin bölgesinde Filistinli bir kadın her sene bir çocuk doğurur. Hiç çocuk sıkıntıları, tedavileri şunları bunları yoktur. Onlarda çünkü bir rızık endişesi veya şusu bu su yok. Hırs var ve Rab'larından samimiyetten çocuk isterler. Ama gelin bizim tarafa çocuk düşünmüyoruz. Daha şu an erken işte bir çocuk ya da iki, üç bizim için yeterli. Sanki manavdan domates, elma, portakal alıyorsun. Öyle sakat cümleler kullanıyorlar ki ve bu kullandıkları cümleyle de Allah bunları imtihan ediyor. Yıllardır tedavi görüp de çocuk sahibi olamayanlar var. Düşün. Bakın Filistin'de böyle bir olay yok. Niye? Çünkü endişe yok. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın demek ki evliliğin faydalarından birisi evlilik deyince bunu gözden geçirmek gerekiyor tevhid ehli bir çocuğun yetiştirilmesi tevhid sancağının yükseltileceği, yükselteceği bir çocuğun yetiştirilmesi peki bizde ne yapıyoruz sadece kendi kendimize söyleniyoruz Serzeniş yapıyoruz Ya bu çocuk okula gönderilir mi? E okula göndermeden ne yapıyorsun? O kadar basit şeylere aldanıyoruz O kadar basit şeylerde Kendimizi kaybediyoruz ki kardeşler Allah bizlere hidayet etsin Allah bizlere hayır versin Çok basit şeylerde kaybolup gidiyoruz Haricilerin yaptığı en basit şey soru sorma, insanların kafasına şüphe atma ve o şüphe içinde kendilerde kuruntularıyla kaybolup gitme. Bir Müslüman, inanan bir Müslüman, tevhid ehli bir Müslüman, hiçbir zaman vaktini boşa ne yapamaz? Geçirmez. Yine kişi, düşünün, salih bir evlat, Fevhid ehli bir evlat yetiştirilirse yetiştirmesiye girmiyorum bakın. Sözlerim geliyor değil mi? Sesim net mi? Kişi öldükten sonra üç şey müstesna amel defteri kapanır mı? Kapanır. Bunlardan bir tanesi hangisi? Salih evlat değil mi? Peki bizde ne yapıyoruz kardeşler? Allah'tan eş isterken Allah'tan evlat isterken acaba evladın salih mi, facir mi olduğunu hiç umursuyoruz mu? Düşünüyor muyuz? Yani yakalamamız gereken, düşünmemiz gereken noktaları iyi hesaplamamız lazım. Bazen bizler boş kuruntularla boş demeyeyim, boş demeyeyim, hak olandan uğraşmayınca şeytan da bizi boş şeylerle ne yapıyor uğraştırıyor halbuki sen dikkatini hak olan yere çevir hak olan yere çevirdiğin zaman bu sefer batılla uğraşacak ne tekadın ne de mecalin kalıyor ama hak aklına mı bu sefer batıldan hakka gidecek mecal kalmıyor evet Ah Müslüman kardeşim Peygamberlerin Onlara tabi olanların Durumlarına ve kendilerine Nasıl bir hedef tayin ettiklerine bir bak Allah diyor ki kitabında İbrahim için sizde en güzel örnekler var Biz nasıl alırız O tek başına ümmetti Sanki herkese müşrik kafir Diye gezen bir peygamber aşağı. Bakın İbrahim D. Rab'bim bana tarafından salih bir evlat verdir. Peygamber Efendimiz'e Rab'bim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Evet. Allah'ın veli salih kulları Rablarına nasıl dua ediyor? Onlar Rab'bimize bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap derler. Amin ya Rabbi. Bakın bunlar Saffat 100, Alimlerin 38 ve Fırkan 74. ayetler. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsun. Rabbim beni, ana babama iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri, iman eden kadınları bağışlatıyor. Amin ya Rabbi. Hepsinin duası bu hepimiz böyle dua etsek ne olur kardeşlerim şimdi düşünün eğer kendinden gelen nesli birisi yetiştirmemişse ahirette onun için azap olacak mı olmayacak olacak değil mi Onu olacak değil mi öyleyse kardeşlerim zamanımızı boşa geçirmeyelim günahımıza günah katlı, katmayalım evlenirken veyahut evlat sahip olurken niyetin daima senin kurtuluş sebeplerine bir sebep olacak bir evlatla Rabbinin seni rızıklandırmasını dile rızıklandırdı mı ya Rabbi bunu salihlerden eyle bunu senin uğruna yetiştirebilmem için bana yardım eyle diye dua etmen gerekir aleyküm selamlar hoş geldin Rabbim bize hayır versin kardeşler bunu yapmadığımız müddetçe o çocuk bizim için azaplardan bir azap evlilik insanları zenginleştirir kardeşlerim bir bekara bakın bir de evliliğe bakın Bekarın doğru dürüst bir şeyi yoktur. Ama evliye baktığımızda evlilikten bekarlık arasında baya bir fark var, değil mi? Ama bugün evliliği de öyle zor hale getirenler var ki evlenmeyi zorlaştıran birçok eşyaya şuna buna gözünü diken, maksat haramı koruma, Allah'ın emri yerine getirme dinin yarısını tamamlamaysa o zaman insanların da ne yapması çok çok dikkat etmek gerekir. Evet. Rabbim bize hayır versin. Dün bir demirden halka da olsa onu mihir ver evlen diyen dinimiz bugün yatak odası olsun, oturma grubu olsun, kat kat elbisem olsun, nişanda ayrı giyecek, evlilikte ayrı giyecek elbisem olsun, şu kadar takı olsun, şu olsun, bu olsun diye diye e, erkeklerinde, kadınlarında ne yaptılar? Turşusunu kurdular. Sonra zina çoğaldı. İnsani ilişkiler ne yaptı? Bozuldu. Ahlaksızlık ve fuhuş had geldi. Halbuki evlenin. Çünkü Allah sizi lütfuyla ne yapacak? Zenginleştirecek diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer yoksulsalar Allah onları lütfuyla zenginleştirir diyor. Evet. Yine hadis-i şerifte kadınlarla evlenin zira evlenmek size mal gelmesine vesile olur diyor. Bu da gösteriyor ki Allah'ın vaadidir ve Resul'ün da sünnetidir. Evlenen insanlara Allah muhakkak ne yapacak? Yardım edecek. Yine kardeşlerim Evliliğinin kıymetini Anlamak gerekir ki Onun faydalarından Güzelliklerinden bir tanesi de Kadın olsun Erkek olsun Allah Azze ve Celle kitabında Gözlerini haramdan korusunlar diyor mu? Diyor değil mi? Evlilik insanın gözünü haramdan koruduğu gibi kadın olsun erkek olsun kişiyi zinaya düşmekten de ne yapar? Alık koyar. İnsanın bunu çok iyi yakalaması gerekir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ey gençler zümresi kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü bu gözü haramdan koruduğu gibi namusa kale olan bir çaredir. Kim evlenmeye gücü yetmezse o da ne yapsın bol bol nafile oruç tutsun. Çünkü bu oruç kendisi için şehveti kıran bir şeydir, kaledir diyor. Evet. Demek ki evlilik kişiyi ilk bakışla başlayan ve sonra zinaya kadar sürükleyen bütün haramlara düşmekten ne yapıyor? Koruyor. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Tabii bu hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sizden birisi bir kadın görürdü. Hoşuna giderse eşine varsın. Çünkü bu onun nefsine uyanan şeyi giderir diyor. Evet. Rabbim hayır versin. Demek ki bu çok fayda sağlıyor bu faydalardan birisi düşünün şimdi gözü sakındırıyorsa günahların başlangıcı nedir kardeşler inanın birincisi gözün bakmasıdır kalbi günahlardan temizler yani evliliğin bir faydası bakın mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini özlerini korumalarını söyletiyor. Çünkü bu kendiler için daha temiz bir davranış. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Demek ki kişinin kendini ve gözlerini haramdan koruması emellerinin en güzel, en iyi, en bereketli hale gelmesi. Kim kendini zinadan ve gözlerini haramdan korursa Kötü kimselerin düşmüş olduğu pisliklerden temizlenmiş olur. Bakın bir evlilik senin birçok hayır kazanmana sebep oluyor. Yine kalben nur ve gönül açıklığı verir. Bu nur yüzünde ve diğer azalarında ne yapar ortaya çıkar. Aynı şekilde kişinin harama bakması ise gözünün ve yüzünün nurunu alır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, nurlandırsın, nurlu kişilerden eylesin. Yine kişinin gözünü haramdan koruması onu kişiye ilim yollarını açar. Kişinin gözleriyle harama bakması kişinin ilimden ve ilmin lezzetinden mahrum kalmasına sebep olur. Çünkü ilim Allah'ın insanın kalbine attığı bir nurdur. Haramlar da o nuru ne yapar? Söndürür. Hatta i̇mam Şafi ezberleme gücünün zayıflığını hocası vekiya'ya şikayet ettiğinde vekiya ne diyor? Ona günah işlememesini tavsiye etmiş. Zira günah işleyenin kalbine ilahi nurun girmeyeceğini ve dolayısıyla ilimden nasibinin olmayacağını bildirmiştir. Evet. İmam Şafii ne diyor bir şiirinde? Ben diyor hocam ve kıyaya ezberimin kötülüğünden şikayet ettim. O da beni günah işlemeyi terk etmeye rişadet etti. Bana bildirdi ki ilim bir nurdur. Allah'ın nuru ise günahlara nas, günahkarlara nasip olmaz. Evet. İmam Malik damadı İmam Şafii'ye diyor ki: "Ey genç Şüphesiz ben yüce Allah'ın senin kalbine nurunu yerleştiğini görüyorum. Yerleştirdiğini görüyorum. Sakın bu nuru kalbi karartan günahlarla söndürme eme. Evet. Unutmayalım ki kardeşlerim zafer de yenilgi de günahlarla veyahutta da Allah'a olan itaatla bağlantılıdır. Allah hepimizi itaat eden itaatkar sammukullardan eylesin. Yine kardeşlerim bakın insanın sırf gözünü haramdan sakındırmasının bir faydası da nedir biliyor musunuz? Kişiyi pahalıklardan korur. Allah insanoğlunu mahlukatın en şereflisi olarak yaratmış ve kainatta ki her şeyi onun emrine amada vermiştir kişi bu nimetleri Allah'ın razı olacağı şekilde kullanırsa ne olur ona fayda verir bakın hadis-i şerifte fitneler diyor insanın kalbine hasır çubukları gibi arz edilir hangi kalp bunu içerse ona siyah bir nokta Hangi kalpte bunu içmezse ona bir beyaz nokta konur diyor. Ve noktalar büyüdükçe artık ne olur? Kalp paslanır. Ters dönmüş bir kaba benzer diyor. Kardeşlerim kalbimizi paslandırmayalım. Harama bakmaktan sakınalım. Eğer bizim istediğimiz, isteğimiz veya kastımız olmadan... Gayri münasip bir manzara karşımıza çıkarsa hemen gözümüzü çevirelim. Çünkü gözün zinası bakmaktır ve günahtır. Kalbini Allah'ın nuruyla doldurup hakiki mümin olmak için gayret eden değerli müminlerin harama bakmakta kaçınması gerekir. En çok dikkat etmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Belki de insanın içine gelen bütün usubetlerin kaynağı harama bakmaktır. Bir bakış kişinin hatırına haramı getirebilir. Kişinin hatırı haram düşünceyi doğurabilir. Düşünce şehvete harekete geçirir. Şehvet iradeyi sürükler. İrade azimete dönüşür. Ve artık haramın önüne geçecek bir takadın kalmaz. Bu nedenle gözün harama bakmamasına sabretmek, daha sonra başına gelecek acılara sabretmekten daha kolaydır. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Yine bakın, bir bakmama kıyamet gününde mutluluk ve sevinçtir. Ne diyor hadis-i şerifte? Kıyamet günü şu üçü hariç bütün gözler ağlayacak. Bir... Allah korkusuyla gözlerinden sineğin başı kadar gözyaşı çıkarmak. Çıkarabiliyoruz mu? İki, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmaktan kaçınan göz. Üç, Allah yolunda nöbette uykusuz kalan göz. Diyor. Allah bizlere hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Yine, gözü haramdan koruma cennete giriş vesilesidir kardeşlerim bakın Allah Resulü aleyhissalatü ve selam siz bana altı şeyi yapmada söz verin ben de sizin cennete girmenize kefil olayım diyor bir konuştuğunuzda yalan söylemeyin iki söz verdiğinizde onu yerine getirin üç size bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmeyin dört Gözlerinizi haramlara kapayın. Beş. Zinadan sakının. Altı. Elinize dilinize hakim olun. Evet. Bunu yaptığınız zaman cennete girmeye vesile olur. Diyor. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Dikkat ederseniz din önce harama giden yolları kapatıyor. Önlem alıyor ve bunun neticesinde men edilen fiilleri kişi yaparsa o zaman cezalandırıyor. Evet. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizliliğini bilir diyor. Rabbim bizlere hayır versin. Peki bugün günümüzde dikkat ederseniz birçok insan açık saçık ve deniz kenarına yakın olan insanların öyle halleri var ki sanki anadan üreyen denize girme dinin bir emri, insanlığın bir emriymiş gibi insanlar çok rahatlıkta hayvanlar gibi ki hayvan gayet doğal, doğal haliyle insanlar da hayvanlar gibi çırılçıplak gezebiliyorlar, dolaşabiliyorlar ve bundan hiçbir rahatsızlık ne yapmıyorlar duymayabiliyorlar peki kardeşlerim buna bu şekilde olmasına veyahut bu şekilde devam etmesine bizim hiç mi katkımız yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördüğünüz bir münkere mani diyor mu aleyküm selam ve diyor ve bu münkere mani olma da bizim imanımızın gereği mi? Evet. Peki o münkere mani olma imanımızın da nerede olduğunun bir göstergesi mi? Evet. Ama bizler bırakın sokağı kendi nefsimizi, kendi eşimizi, kendi çocuğumuzu ve kendi akrabamızı eğitmekten bir haberiz münker'e mani olamadığımız gibi münker'i de işleyen durumdayız ve her evde bugün bulunan bir televizyon o taraftaki her pisliği senin evine yayarak bir kere ilk başta direncini ne yapabiliyor kırabiliyor gözün alışıyor kulağın alışıyor ve o bölgelere gittiğinde artık hiç rahatsız duymayan bir insan haline gelebiliyorsun. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İffetli, namuslu olmayı nasip etsin. Bakın geçmiş ümmetlere karışı karışına arşına arşına fabucun fabuna denk geldiği gibi geleceksiniz diyor. Onlar kim olacak? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Bugün bakın onlar çeşitli ibadetler mürakabe ve çilelerle insan vücuduna eziyet veren ibadetler yapıyorlar. Bugün şiaları düşünün zincirlen sırtlarına vururlar. Yine pis ve pasaklı olan temizliği Allah'a tapma ve onu sevmeye aykırı olarak vücut temizliğini ruhun cenabeti sayan ruhban sınıfı vardır. Bunlar Yahudilerde ve Hristiyanlarda var. Bugün maalesef namet ümmetinin içine de aynı pislik ne yapmış? Sürayet etmiş. Yine bekarlık, bakire kalma, cinsel ilişkiden kaçınma, meşru ilişkiden, evlilikten uzaklaşma, bir köşeye çekilme, en güzel ahlak değer şekilde yorumlayan Hristiyanlar, rahip ve rahibeler bugün aynı bugün Muhammed ümmetine ne yapmış? Bu da sirayet etmiş. İmam-ı mesela İhya-i bakın evlenmekten uzak durun der. Tasavvuka bakın kadınlardan uzak durun der. Her türlü rezillik, zina gayri ilişki de bunlardadır. Yine anne, baba, çocuk, kardeş çocuklar arasındaki sevgi ve saygıya dayanan her türlü ilişkinin yasaklanmasıyla Allah'ın rızasının kazanılacağına inanan ruhban sınıfı vardır ki o da bizim bugün Nurculara sirayet etmiştir. Nurcularda ana baba kardeş ilişkisi göremezsin. Onlarda kendi aralarında abi abla ilişkisi vardır. Yani onlarda olan her türlü bidat, hurafe bizlere ne yapmıştır? Girmiştir başkalarına iffet ve namuslu olmayı terkin ettikleri halde manastırlarda yapılan ibadet, zikir ve ayinlerde her türlü cinsel ilişki mi bahgören ruhban sınıfı vardır ki bunlar da bugün yine Muhammed ümmetine ne yapmıştır? Girmiştir. Bugün mesela tasavvuftaki birçok şeyhlere şunlara bunlara bakın. Hep bunların pislikleriyle ortalık karışır gider işte kişinin Allah'ın emrettiği şekilde bir evliliği yapması ve Kur'an ve sünnete bağlanması bunun üzerinde durması birçok faydayı ne yapıyor kendisine sağlıyor kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı övünmesi ve sünnetini ihya ederek sevgisine layık olma durumu vardır ki Allah bizi de onlardan kılsın. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla ne yapayım, övüneyim diyor. Bugün biz bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk iktifa ediyoruz. Bir Geriye bir bakıyoruz kardeşlerim babamıza bakıyoruz 6 çocuğu var dedemize bakıyoruz 12 çocuğu var öbürüne bakıyorsun 18 çocuğu var ve onlar hiç çocuk kaygısı telaşı ne yapmamışlar çekmemişler demin de naklettiğim gibi bugün Filistin'e baktığımızda her sene kadının bir çocuğu var yani Allah'tan hep çocuk istiyor salih evlat istiyor ama bugün bizler hakikaten Muhammed ümmeti olarak bunu istiyor muyuz Dünyaya o kadar etmişiz ki ev ne olacak? Nasıl evlenecek? Rızkı ne olacak? Aç kalma korkusuyla inanın tevhidimizi bozmuşuz. Allah'a tevekkül nedir anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Halbuki Allah ve Vesselam benim ümmetim ufku doldurursa diyor. Evet. Rabbim bize hayırlı nesil nasip etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim öyle hale gelmişiz ki ameller niyetlere göredir hadisinde olduğu gibi kişi ne yapıyor hicret ederken Allah'ı ve Resul'una hicret edeceği gibi bir kadına dünyalık bir metaya da ne yapabiliyor? insan yönelebiliyor. Evet. Bir ayet-i kerimede Allah iyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir diyor. Evet. Mümin bir kimse Rabbine karşı daha güzel ibadet ve itaat etmek. Ayrıca dünyevi ve uhrevi hayatında yardımlaşmak için salihe bir kadından ne yapar? Evlenir. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, dört nimet vardır ki onlar kime verilirse şüphesiz dünya ve ahiret nimeti ona verilmiştir diyor birincisi şükreden bir kalp yani nimeti verene karşı derin saygı ve minnet duygusu taşıyan bir gönül Allah hepimizin kalbini şükredenlerden eylesin iki Allah'ı saygıyla anan bir dil Allah hepimizin dilini böyle eylesin. Üçüncüsü, bela ve musibetlere karşı dayanma gücünü ortaya koyabilen bir beden. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Dördüncüsü, hem kendini hem namusunu ve kocasının malını ve evini koruyan saliha bir hanım. Allah bu dördünü bizlere nasip etsin kardeşlerim. Evet. Peki şükreden bir kalp acaba şükredebiliyor muyuz? Allah'a saygıyla anan bir dil. Hakikaten dilimizi hayra kullanabiliyor muyuz? Öyle hale gelmişiz ki iyilik dokunduğunda sırt çeviren başa bir bela, bir musibet geldiğinde ise Allah'tan isteyen bir hale gelmişiz. Sonra kendimizden bir bela kalktığında yine sırt dönen sanki hiç Allah, Rab yokmuş gibi hareket eden insanlar hale gelmişiz. Rabbim hepimize hayır versin. Allah evliliğin kıymetini bilenlerden eylesin ve birbirini hayırda yardımlaştıran ve hayırda yarıştıran o saliha erkek ve saliha kadınlardan eylesin günümüzdeki erkek ve kadınlar inanın evliliklerinin kıymetini bilmiyorlar birbirlerinin duygularını bile anlamaktan acizdirler hadi kadın aciz erkek aciz değilse acizliğini gidermeli kadınıyla konuşmasını öğrenmeli öyle erkekler vardır ki kadınıyla dört kelime edemezler yabancı kadınlara geldi mi kırıta kırıta saatlerce konuşurlar senin yabancı kadınlarla saatlerce konuşman değil beş dakika konuş kadınınla konuş öyle kadınlar vardır ki kocasıyla konuşurken sanki kocası yani bir kobra yılanıymış da karşısına bir rakip olarak geçmiş de sanki onunla dövüşüyormuş gibi konuşur. Ama yabancı erkeklere geldiğinde ise en güzel tavrını ve karşıdakini incitmeyecek kelimeler seçerek konuşur. Halbuki kadının da erkeğin de öncelikle saygı duyması konuşmayı bilmesi gereken kendi eşleri kocaları değil mi? Karaları değil mi? Bakın hadis-i şerifte Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serpmekten uyandıran kimseye Allah rahmet etsin diyor. Aynı şekilde geceleyin kalkan, namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyandırmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin diyor. Birbirini hayırda yarıştıran, hayırda amel işmeye, işlemeye teşvik edene, Allah ne yapıyor? Rahmet ediyor. Bizler ki hastalıklar kardeşlerim, inanın amersizlik hastalığı. Bakın bu yardımlaşma kadının erkeğin birbirini hayırda yardımlaşması tahrim altıda dediği gibi, ey inananlar kendinizi çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyrulanı yerine getiren pek haşin meleklerdir diyor. Evet kardeşler. İnsanın en güzel ahlakını, mükemmel edebini, hoş geçimini, temiz ruhunu açıkça ortaya koyan gerçek ölçü evdir bunun dışında ne kadar mükemmel ahlakta olursan ol aleyküm selamlarım. ne kadar mükemmel edepte olursan ol insanlarla ne kadar iyi geçinirsen geçin ne kadar temiz ruhlu olduğunu insanlara gösterirsen göster bunu evde gösteremiyorsan sahtekarsın çünkü sizin en hayırlınız eşine ve çocuğuna hayırlı olandır diyorum eğer bunu yapamıyorsan Bunun nedenleri Zoruna giden yerleri neyse Oturup tek tek Ama Ama değerlendirirken Evliliğin Sana sayladı, sağladığı Faydaları Yararları Allah'ın sana karşı bahşetmiş olduğu nimetleri Erkek olsun Kadın olsun veya her ikisi olsun Bunları Teker teker ne yapacak Düşünerek hesaplayacak İşte o zaman tahammül Karşılığında ne kazanacağını Bilerek tahammül İşte o zaman yardımlaşma Karşılığında gelecek büyük Mükafatların ne olduğunu bilerek Allah bu Hayırları kazananlardan eylesin Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Pak zevcesi Ayşe annemize gelip Evde peygamberin Ne iş yaptığını soruyorlar Merak ediyorlar o diyor ki, o insanların herhangi gibi biri davranırdı. Elbisesinin yırtığını diker, koyunları sağar, kendi işlerini yapardı diyor. Çabuk çay getir. Yemek nerede kaldı? Bu ev niye pis? Günümüzün erkeğinin tavrına bak. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini kendi yapardı. Kendi ayakkabısını kendi tamir eder, elbisesini kendi yamar ev işlerinde de hanımına ne yapardı yardım ederdi böyle yapana bugün günümüzde ne diyorlar ne diyorlar kazak kılıbık müslüman demiyorlar ha? desene bunu peygamberine hadi. hadi bir de bakayım hadi bir de bakayım bu kelimeyi peygamberine bir de bakayım denmiyor değil mi? Değerler ne kadar değişmiş. Ne kadar değişmiş. Allah Resulü evinde sizden herhangi biriniz ne yapıyorsa onu yapardı. Kendi ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, diker, ev işlerinde yardımda bulunurdu. Diyorum. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem peygamber alçak gönüllülüğün büyüklenmemenin başkalarına yük olmamanın örneği onun insanlarla olan ilişkisi bizim için örnek değil mi? Yardımlaşma derken bunun önce evden başlaması gerekmez mi? Bu nurun, bu dinin nurunun parıldadığı o mübarek evde karnını doyuracak bir şey bulamayan Adem oğullarının en seçkini bütün bunları yapardı kardeşlerim. Evde ne var? Bir şey yok deyince ben zaten oruçluyum diyor. Öyle erkek var ki bir yemek hazırlanmadı diye evi yıkar. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evlilik dediğinde bunlara çok çok dikkat edenlerden eylesin. Evet. Sesim geliyor değil mi? Evet yine... Evlilik, huzur, sevgi ve rahmet vesilesidir. Nereye kadar? O evde itaat olduğu müddetçe. Eh, Allah'a itaat olduğu müddetçe. Evlilik, sevgi, bazen fedakarlık, bazen yardımlaşma, bunun akabinde de huzur getiren çok önemli bir ilişkidir kardeşlerim. Şimdi Aleykümselam ve bırak Bırakat Eskiden Paltak'ta 1-2 yazarlardı 0 sıfır yazarlardı 0'ı anladık sesiyi değil 1'i anladık sesiyi iki ne benim hoparlörüm kapalı ben bilmiyorum demekmiş evet sakın 2 yazmayın Kardeşlerim, iki eş, toplumun en küçük bireyini oluşturur. Eşlerin arasında birbirinin diğerinden ayrı ve yalnız yaşayamayacağı ve birbirlerine muhtaç oldukları ve birbirlerini tamamladıklarını düşünürsek, asıl olan kadın ve erkek, birbirinin tamamlayıcısıdır. Ve birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Ve asıl burada önde gelen erkek, sonra kadın ve ikisi de birbirini ne yapıp tamamlar ve birbirinden ayrılmaz birer parçadır. Ve birbirinin örtüsüdür. O onun örtüsü, o da nedir? Onun örtüsüdür. Biliyorsunuz örtülmenin temel maddesi elbisedir. Eşlerin birbiriyle bir araya gelmeleri ve beraber olmalarından dolayı Allahü Teala bu evlilik müessesesini bir elbiseye benzetmiştir. Bundan dolayıdır ki iki eş arasındaki ilişki birbirine bağlılık, bir parça haline gelme olduğundan dolayı bir elbise gibidir evlilik toplumun sosyal yapısını birleştiren en büyük iki etkenini elinde tutar. Bunlardan birincisi tabi ve fıtrî bir duygu. ikincisi ise evliliğin duygusal ve vicdani bir kuvvet bağı arındırmasıdır. Bu iki bağın bir araya gelmesi toplumun kuvvetli bağı olan evlilik bağını ortaya çıkarır ki bu evlilik bağını koruyan topluluklar devamlı huzur ve saadet içindedir. Allah hepimize hayır versin, evimize huzur, saadet versin kardeşlerim. Bir erkeğin ve kadının evlendiği eşinde yanında huzur, güven, rahatlık bulması, ona kendini yakın hissetmesi ve bağlanması, muhabbet ve merhametin doğması çok tabi bir fıtri olabilir olaydır ki Rabb'im bunu bizlerde ebedi kılsın ki Rabbimiz bu huzur ve muhabbetle dolu duygusal hayatın esaslarından zikretmiştir. Şimdi burada bazı olaylar var kardeşlerim. Erkin zor ve çetin bir iş günü sonrasında çalışıp yorulmuş bir şekilde işten döndüğünde kendisini karşılayacak, kendisinin sığınacağı, hislerini paylaşacağı, güler yüzlü, kendisine huzur veren, hayat sırlarını kendisiyle paylaşabileceği, şefkatli bir kalbe sahip, kendisinin sıkıntı ve dertlerini sabırla dinleyebilecek, tatlı ve yumuşak sözler söyleyerek, eşine huzur ve mutluluk veren, bir hayat arkadaşını yanı başında bulmasını isterdim. Ne kadar güzel kelimeler, değil mi? Ama bu bazen olmuyor. Çalı gibi, diken gibi, batan. Fırça hani böyle sert fırça gibi böyle süren. Duvar gibi bir surat. Kaya gibi bir kalp. Düzensiz hisleri anlamayı bırak seni yoran bir kadın oldu mu evde işler karışıyor şimdi bir de bu mekanda erkek çalışıp kazanan kadın da eve bakan pozisyonunda iken kadın da erkek de çalışan pozisyonuna düştü mü işte dengeler bozuluyor Şimdi erkek çalışan meşakkat içinde kadın da çalışan meşakkat içinde olursa eve geldiğinde nasıl güler yüz his duygularını anlayan ona şefkatle yaklaşan bir eş arıyorsa erkek kadın da erkeğini arıyor. İkisi de birbirinden beklentilerini değişik yolda bekleyince Erkek zaten bekliyor ben erkeğim diyor. E kadın da ben de çalışıyorum. Ben de bunlara ihtiyacım var diyor da. Erkek bunu sağlayamayınca bu sefer aile içinde göçüklükler gündeme geliyor. Ve kardeşlerim Allah bizleri öyle bir fıtratta yaratmış ki sevindiğinde yüzüne gün gelen aydınlık gelen üzüldüğünde kapkara olan, sertleşen asabileşen bir insan topluluğuyuz. Doğru mu? Yani bizdeki her hal yüzümüze muhakkak ne yapıyor? Aks ediyor. Sadece yüzümüze mi? Dilimize bakışımıza yaptığımız işe ikrama bile her şeye ne yapıyor? Yansıyor. İşte Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın, mümin Allah korkusundan, ona itaattan sonra, saliha bir kadından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Salihâ kadın kimdir? Emretse sözünü tutan, yüzüne baktığında kendini sevindiren, üzerine yemin etse yeminle doğru çıkaran, başka tarafa gitse kendisinin gıyabında namusunu ve malını koruyan. Bakın hadis-i şerifte i̇bn Mace'de bu saliha kadının vasıflarıdır diyor. Bu vasıftaki bir kadına bir erkeğin dürüst, şefkatli, yumuşak ve tatlı dilli olması lazım. İşte İslam'daki bu anlayış, kadının toplum içindeki görevini ve yaratılış gayesini ortaya koymakta <gülüyor> ve kadının kocası yanında ayrıca erkeğinde karısına karşı olan duygusal bağında sukunet, huzura kavuşma, huzur bulma, muhabbet ve neşe kaynağıdır. Eşlerin birbirlerinin yanında mutluluğu ve huzuru bulması her birinin ailesinden uzaklaşınca ailesini ve malını koruması, birbirlerinin sevmediği ve anlaşamadığı insanlarla beraberler olmamaları, bu onların sevgilerini ve muhabbetlerini ne yapar? Artırır. Evet kardeşlerim, Allah anlayış versin. Allah anlayıştan bizleri ayırmasın. Ama öyle kaba erkekler, Kaba ba anlayışsız erkekleri vardır ki Aynen Ali Selatü vesselama kadının birisi kalkıyordu ki ee Allah'ın resulü Erkekler hayır aldı gitti. Ne oldu ki diyor? E onlara cihat farz, bizlere değil. E siz de evinizde oturur. Kocanızın aksiliklerine sabreder. Sizin cihat sevabınız da nedir? Otur diyor düşünenler için çok büyük hikmetler var kardeşlerim Rabbimizin ne yüce ne derece yarattıklarının gizliliklerini neye ihtiyaç duyduklarını nasıl mutlu ve huzurlu bulacaklarını her şeyi bir bir yaratan Rabbim kim bilir nelerde ne hikmetler koymuş bize düşen düşünen insanlar için birçok deliller ibretler vardır Allah bundan ibret alanlardan eylesin. Evet. Sevgi, muhabbet, rahmet, şefkat bunlar çok çok önemli meseleler. Bir Müslüman evlendiğinde şu üç ödülü elde etmiş demektir. Erkeğin kadında, kadının erkekte huzur ve sükunet, sevgi muhabbet, şefkat ve rahmet bulması Rabbimiz'in bir ikramı. Ve yaratıcı olduğunun en büyük göstergesidir. Evet. Kişi evlenmeden önce, evleneceği kişiyle hiçbir ilişkisi ve bağı, iman bağı hariç bulunmadığı halde evlendikten ve nikah ahdini yaptıktan sonra durum nasıl değişiyor değil mi? Hani derler ya evlilikte keramet vardır. Bekar olan bir kıza, bekar olan bir erkeğe baktığımızda duyguları, hareketleri, yaşantısı, karakteri evlendiği andan itibaren duyguları, düşünceleri, karakteri ne kadar değişiyor değil mi? İnanın kendisi bile tabii. Onun için evliliğin çok büyük nimetleri, çok büyük faydaları, huzuru, şefkati, merhameti ve huzuru vardır. Ama bunun kıymetini bilmeyen insanlara ise kadın olsun, erkek olsun. inanın çok büyük eziyeti, kahrı, tahammülsüzlüğü vardır. Yine kardeşlerim, Müslüm'de gelen ifadede İblis diyor ki bugün diyor bu tacı beni kim razı ederse ona giydireceğim diyor. O şunu yaptım, şunu birbirine düşürdüm, bunu böyle ettim falan. Yok. Bir tanesi geliyor diyor ki bugün karı ile koca arasını açtım. Hah işte tacı giyecek ancak sensin diyor. Ve tacını ne yapıyor? Onun başına giydiriyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim iblis evlilik ilişkilerini zedeleyebilmek için elinden gelen her şeyi ne yapıyor? Kullanıyor. Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımına yedirdiğin yemek senin için sadakadır. Çocuğuna yetiştiği senin için sadakadır hatta bir Müslümana diyor yedirdiğin ikram ettiğin senin için nedir? Sadakadır diyor. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bugün toplumda öyle insanlar var ki helal ve haram olan ilişkiyi birbirinden ayırt eden nikahı yani ilanla nikahı bırakıp haram olan ilişkilere girmişler ve düşünün öyle hastalıklar, salgın hastalıklar yayılmıştır ki bugün toplumda HIV denilen virüsü AIDS denilen virüsü veyahut geçmişteki birçok hastalıklara bakın sırf helallan haramı birbirinden ayırt etmedikleri ve haram ilişkiye girdiklerindendir günümüzde öyle insanlar var ki Allah'ın kendilerine helal kıldığı nikahı terk eder gayrimeşru ilişkilere yönelirler bu yüzden toplumda zina, fuhuş, sapık ilişkiler alabildiğine ne yapıyor? Yaygınlaşıyor ve gelecekte ne yapıyor? Teminat altından gidiyor. Onun için Allah evlenmeye gücü yeten muhakkak evlensin diyor. Zinaya yaklaşmayın o hayasızlıktır diyor. Ve İbn-i e gelen bir rivayette Ey muhacirler beş şey var ki onlarla imtihan olacağınız zaman yaklaşmıştır diyor. Ben sizlerin onlara ulaşmanızdan korkarım diyor. Bu beş şey şunlardır diyor. Zina, bir millette zina ortaya çıkarsa ve alenen işlenirse mutlaka o millete taun hastalığı gibi bir hastalık yaygınlaşır ve onlardan önce gelişmiş geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar yayılır diyor. Bakın bir helal olan ilişkiyi terk etmekten gelen bir şey Rabbim bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim kadının toplumda çok büyük yeri vardır kardeşlerim eğer kadın gereği gibi eğitilirse o toplum ne yapar felah bulur ama kadın gereği gibi eğitilmezse o toplumda ne yapar helak olur gider kardeşlerim çünkü nice büyük alimi yetiştiren kadınlar değil mi çocuklara dini bilgiyi ilk veren kadınlar değil mi öyleyse kadınların kıymetini bilmeli onları gereği gibi eğitmeli ama şuna da dikkat etmeli ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlar erkeğin E kemiğinden yaratılmıştır onu düzeltmeye kalkarsan kırarsın bırakırsan öyle kalır diyorum. ama eğitmek için de eğitilmiş olmak gerekmez mi? bugün öyle ters olan şeyler vardır ki erkek eğitimli kadınsa eğitilmeye hazır değildir Erkek uğraşır da uğraşır. Kadın kendini eğitmiştir. Erkeği eğitilmeye müsait değildir. Kadın da uğraştıkça uğraşır. Ama unutmayalım ki Allah hiç kimseye hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yapmaz? Vermez. Herkesin bir imtihanı var kardeşlerim. Kim bilir? Belki de karı koca uyum içinde olsaydı isyan edeceklerdi. Kim bilir? Zengin olsalardı Allah'a sırt döneceklerdi. Kim bilir? Hastalıklı olsaydı Rabbuna şükretmeyecekti. Allah'ın yarattıklarında da bizim için birçok ibretlikler vardır ki Allah'ın hikmetlerine sual ne yapılmaz? Olmaz kardeşlerim. Ama bize düşen el seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları bilme bazı kardeşler diyor ki ya ama hocam e biz evlenirken hiç bunları bilmiyorduk ki tamam bilmeyebilirsin şimdi öğrendin mi? öğrendin senden gelen bir nesil var mı? var onu öğret çünkü tecrübenin insana bir faydası var mı? yok kader evlenmişsen, sen şuura erdikten sonra artık bunu hayra çevir. Onun için mutluluğu elde etme, ecir ve sevapları isteme, ancak Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini takip etmekten olur kardeşlerim. Hakikaten insanın eş seçimi o kadar önemli ki bir hayat arkadaşlık. Yani bir ömür boyu beraber kalacağın bir insan. Burada ömür boyu rahat edip huzur edeceğin bir ortam veyahut ömür boyu didişeceğin bir ortam. Bunlar basit olaylar değil. Ama dikkat ederseniz dinimizde hep kadındaki aranması gereken hususlar ön plana çıkıyor. Öyle değil mi? Evlilikte kişinin ömür boyu beraber olacak eşini seçmesi için hayatında vermiş olduğu en önemli kararlardan biri olan İslam dinini kendine din olarak benimsemiş takvalı olan bir kadını seçiyor. Ama güzelliğinden alabilirsin. Malından alabilirsin. Soyundan alabilirsin. Ama sen dinde takvalı olandan seç. Aynı şartlar erkekler için de geçerli. Bir arkadaş evlenmek istediği kadına talip olduğunda hep ona ben dört evlilik yapmayı düşünüyorum. Benden böyle razı olursan evlen diye soruyormuş. Tabi kime el attıysa kime müracaat ettiyse olmadı. Bana havale ettiklerinde hocam bu böyle böyle diyor. Ben kardeşi çağırdım. Neden dedim görüştüğünde kadınlara yani kızlara dört evlilik yapacağını söylüyorsun. Sende hakikaten böyle bir niyet var mı? Aslında niyet olduğundan değil hocam dedi. E Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlar yani kadını aldığınızda dinde takvalı olanını alın. E Ben şimdi kadını hiç tanımıyorum. İmtihan etsem nasıl imtihan edeceğim e en iyisi ben de böyle Allah'ın emrini söyleyeyim de bakalım takındığı tavra göre takvalı mı değil mi ulan hangi kadın dedim bunu kabul eder aptal dedim böyle giderse evde kalırsın sen bu davandan vazgeç sen başka şeylerle ölçmeye bak kadına baktığında gözüne bakmıyorsa gözünü sakındırıyorsa bu onun hayasından ve dinde takvalı olandandır çünkü kadın gözünü sakındırmalı dik dik erkeğe başkalarına bakıyorsa veyahut birçok yolları var ki ona göre değerlendirilir işte o da öyle anlamış evet Rabbim bizlere hayır versin demek ki saliha kadın eşi ona baktığında mutlu ve mesut olacak eşi ona emrettiğinde hemen yerine getirecek Eşine bir şey yapmama suçunda yemin etse kadın bunu yerine getirecek. Yeminini boşa çıkartmayacak. Eşi bir yere gittiğinde namusuna sahip çıkacak. Evet. Bir de evlilikte evlilikte denklik gerekiyor kardeşler. Denklik gerekiyor. Eğer evlenen çiftler birbirlerine denk değillerse Soyda, sopta, malda, eğitimde inanın o evde de huzur bazen olmuyor. Yine evliliklerde aleyhissalatü vesselamın tercihi neyle evlendin? İşte dul aldım. E bakire alsaydın ya seni bilir onunla oynaşırdın diyor. Evliliklerde de bakire almaya teşvik var ve bunun da faydaları çok çok ne yapılır zikrediliyor evet kardeşlerim demek ki S seçimine çok çok dikkat edilmesi gerekiyor sen sen dikkat etmedin mi çocuğunun S seçimine ne yapacaksın çok çok dikkat edeceksin onu kendi tercihine ne yapmayacaksın bırakmayacaksın onu öyle bir eğiteceksin ki şeytanın unutmayacağın ki en büyük fitnelerinden birisi aşk illetidir ki aşk fitnesidir evlenecek çağa gelen çocukları ehliyle bulup evlendirmediğin zaman bu fitne gündeme girdi mi senin bütün öğrettiklerinde ne yapabilir boşa çıkabilir Rabbim bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın Allah hayrı öğrenen ve öğretenlerden eylesin bizleri kardeşlerim bu dinde kadının kocası üzerinde, kocasına karşı birçok gelir yana getireceği müeyyideler vardır. Allahü u Teala evlilik hayatı için bir düzen indirmiştir. Nasıl ki iman, imanın gereği, tevhid, tevhidin gereği, işte kader, kaderin getirdikleri varsa... Elbetteki ki kadının kocasına karşı, kocanın da karısına karşı yerine getirmekten mükellef oldukları vardır. Bu düzen insanın aklını ikna edip fıtratı doyurmaktadır. İşte bu düzen doğrultusunda yaşayan evlilik yıkılmaz bir kale haline gelir. Evet, Rabbim bize hayır versin. Mutluluk satılan alınan bir şey değil kardeşlerim. O nedenle senin ve kocanın mutlu huzurlu bir aile hayatına sahip olması senin Müslüman olarak Müslüman bir kadın olarak fedakar olman sevgi, acıma karşı tarafı kendine tercih etme gibi meziyetlerle süslenmenden geçer. Müslüman ve öğretici kadın insanların en mutlusu ve kocanın dünyanın en mutlu erkeği olması için üstlenmesi gere gereken birçok görevler vardır ki kadın kocasına Rabb'a karşı isyanı olmayan şeylerde itaat edecek çünkü unutmayalım ki koca kadının hem cenneti hem de cehennem var mı itiraz olan? yok Kadın Allah'ın istediği doğrultusunda eşine itaat ederse onun cennet. Ona karşı ağırsı olursa onun cehennem olur. Kadın eşine itaat ettiği sürece Allahü Teala o kadını cennetle mükafatlandırır. Evet. Kocaya itaat etmek kimi kadın için çok zordur. Kimi kadın için de çok kolaydır ben bu misali verirken şöyle veriyorum İbrahim aleyhisselam da sizin için çok güzel örnekler var diyor değil mi neden İbrahim Sara çocuğu İsmail'i iki kara taşlığın arasına koydu döndü de Sara annemizi koymadı Hacer annemizden İsmail'i koydu da hiç düşündünüz mü Sara yetişkin, soylu bir aileden Hacerse neydi? Cariyeydi. Ona hediye edilen bir köleydi değil mi? Kadınların birinin itaatının kolaylığı birine çok zor gelmesi inanın yaşaması, soyu, sopu hepsiyle alakalı olan mesele. Aslına bakıldığında kocaya itaatın zorluğu veya kolaylığı hep kadının birikiminden geçer. Doğru mu? Eğer kadın, İslam dışı fikirlerle ve İslam'ı olmayan eğitim sistemlerinde yetişmişse, var mı itiraz olan? Kadın erkek eşitliğinden bahsetmeye başlar. Ben bunu yapıyorsam, sen de şunu yap. Ben şöyle diyorsam Bu da bunu yapacak Ve bu sefer kadın Kocasına karşı görevlerini Yerine getirmekte Zorlanmaya başlayacak Ve bu sefer görev ona Zor gelmeye başlayacak Evet Allah hepimize hayır versin Kardeşlerim Maalesef bugün Dinimizin emrettiği layıkıyla ibadet eden kadınların varlığı sayesi pek az madem ki kadın kocasına itaat ederek cenneti kazanacak o halde bu iş kadına zor gelmeyecek böylesi bir mükafatı ne yapmayacak kaçırmayacak erkeğe Allah'ın emrettiği dışında yani mübah alanlarda itaat etmesi farz olduğu gibi erkeğin bunun dışında bir şeyi emretmeye de hakkı yok zaten. Kadının kocasına teşekkür etmesine bakarsak kadın kocasına yapmış olduğu güzel işlerden dolayı takdir ve teşekkür etmesi lazım. Eğer kadın bunları yerine getirmezse aradığı mutluluğu ve huzuru kocasında bulamayabilir çünkü erkek çalışıp kazanıp geldiğinde evden bir taltif, bir güler yüz bir merhamet bekler eğer bu yoksa bu davranış Rabb'e olur Kıyamet günü Rabb'e o kadına merhamet nazarıyla bakmaz kadın kocasına karşı güler yüzde davranacak iyilik ve hizmetlere teşekkür edecek, hoşgörülü ve güler yüzde olacak Aleyhisselatü Vesselam insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diyor. Evet. Neseyde gelen ifadede ise eşine teşekkür etmeyen kadına Yüce Allah itibar etmez. Merhamet nazarıyla bakmaz. Kadın eşinden müstahni olamaz buyurmuştur. Evet. Kadın kocasına karşı görünüşüne ve güzelliğine dikkat etmelidir kardeşlerim. Bir erkek hayat arkadaşı olarak seçmiş olduğu eşini ilk gün nasıl bir güzellikten aklını almış, kalbini çelmiş kendisine bağlamışsa kocası bu güzelliğini ve görüntüsünü devamlı olarak görmek ister. Bakın yoldan geldiğinizde gece vakti evinize ne yapmayın girmeyin sabahı bekleyin diyor neden hanımınızı uygunsuz görebilirsiniz sabaha gittiğinizde o yıkanır temizlenir taranır diyor evet yine kadınların en hayırlısı Vesselam, yüzüne baktığı zaman kocasını sevindiren emrettiği zaman itaat eden namusu malı konusunda kocasına isyan etmeyen kadındır diyor ve kadın kocasının sırrını ne yapamaz yayamaz kardeşlerim kadın kocasının dinini, namusunu ne yapar korur kadının kocasından istekleri makul ve mantıklı olmalıdır eşinin maddi durumunu her zaman gözetmeli alışveriş hususunda sıkıntıya sokacak gereksiz harcamalardan uzak tutmalıdır. Evet. Allah bizi bolluk fitnesinden korusun. Darlıktan, darlık fitnesinden korusun kardeşlerim. Yine kadın kocasından izinsiz evinden çıkamaz. Huzuru, mutluluğu isteyen bir kadın, eşinden izinsiz hiçbir şeye gidemez. Hatta nafile bir oruç dahi ne yapamaz tutamaz aynı şekilde kocasından izinsiz evinden başka bir yere gidemez ama bugün İslam çıkıp da İslam dışı bilgilerle kendini yetiştiren bir kadın çok rahatlıkla hareket edebilir bakın İbn Ömer'den gelen bir rivayette bir kadın Ali vesselam'a geliyor ve kocanın kadın üzerindeki hakları neler diyor Ali vesselam ona birçok şeyi anlattıktan sonra eğer kocandan izinsiz evden çıkmamalısın diyor eğer çıkarsan kocası zalim ve asi bir kimse olsa dahi eve dönünceye yahut tövbe edinceye kadar Cenabı Allah ve gazap melekleri o kadına lanet eder diyor kadının kocasından izinsiz olarak evinden çıkması helal olmaz bir kadının başka bir kimsenin kadınına süt annelik veya ebelik ya da herhangi bir iş yapması yine kocasının iznine bağlıdır yine kadın kocasından izinsiz evine kimseye alamaz evet bir kadının eşiyle birlikte mutlu olması için takip etmesi gereken en güzel şeylerden bir tanesi siz çöpleri ne yaparsınız? Hay kardeşler. Çöp bidonuna poşetini atar. Evden dışarıya def edersiniz, değil mi? Mutluluk isteyen karı ve koca da meseleleri büyütmeden Onları çöpe atıp Oradan def etmesi gerekir Unutmayalım ki evlilik Sevgi Fedakarlık getirir Güzel ilişkilerin temelinde Yardımlaşma Sukunet ve sevgi yatar Kadın kocasına güven verir Ve onu olduğu gibi kabul eder Değiştirmeye çalışmaz Toplum öyle bir olmuş ki erkeklerin şikayet ettiği konulardan belki de en önemlilerinden bir tanesi kadının kendisini değiştirmeye ve yönlendirmeye çalışmasıdır. Evet. Kadının kocasıyla ilgilenmesi kocasının başarısı işinde yükselmesi, dinini anlaması, edebi kuralları iyice bilmesi kadının bunu anlatmaya çalışması inanın kocasını zıvanadan çıkarır. Kadın ne kadar kocasının iyi yerde olmasını istese de, ne kadar onu yönlendirmeye çalışsa da bu her zaman erkeklerde ters teper. Maalesef mutluluğu arayan insanların arasında bu gibi müşkülatlar hat safhaya gelmiştir. Burada kadının yapacağı en güzel şey onun etkilenebileceği ortamları oluşturma onu etkileyebilecek başka vasıflı erkeklerle veyahut ondan büyük insanlarla ne yapma onu tanıştırma ve onun düzelmesine sebep olmadır. Yoksa bir kadın ne yaparsa yapsın kocasına ne kadar hayırlı şeyler söylemeye çalışırsa çalışsın hakikaten onu eğitmesi, ona doğruyu anlatması çok çok zordur kardeşlerim. Hakikaten zordur. Bakın Araplardan bir tanesi kızına nasıl nasihat ediyor Evleneceğinde. Kızım, hayatta olsaydı annen seni daha iyi eğitebilirdi ama o olmadığına göre benden daha iyi bir eğitici bulamazsın. Söylediklerimi iyi anla. Doğru senelerce yaşadığın bir yuvadan çıkarak yabancı bir yere gidecek, huyunu suyunu bilmediğin bir insandan yaşayacaksın. Sen ona yer ol ki, o da sana gök olsun. Sen ona ev ol ki, o da evin direği olsun. Sen ona cariye ol ki, o da sana köle olsun. Ona sıkıntı verme ki, sevgini azaltmasın. Ondan uzak kalma ki seni unutmasın. Onun gözünü, burnunu, kulağını koruyasın ki gözü senden başkasını görmesin. Senden başkasının kokusunu almasın ve senden hep güzel şeyler işitsin. Evinde otur, ev ve el işiyle meşgul ol. Yiyecek hususunda o ne getirirse onunla kanaat et. Şunu bunu alamıyoruz diye asla şikayette bulunma koca hakkını kendi hakkın üzerine tercih et kocanın akrabasının hakkını da önde tut intizama temizliğe dikkat et komşularından iyi geçin onlardan gelecek sıkıntılara katlan dedikodudan kaç namazı vaktine girer girmez kıl evet bir kadının da kızına yazdığı bir nasihatı sizlere nakledeyim. Yavrum, sana 40 yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatler yazacağım. Bu nasihata uyarsan, dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, ahirette de saadete ulaşırsın. Sesim geliyor mu? Kanaatkar ol. Söylenenleri daima iyi dinle, Evin ve her şeyin her zaman temiz ve muntazam düzenli olsun. Eşinin yemek saatiyle uyku saatine dikkat et. Açlık insanı huysuz, uykusuzluksa öfkelendirir. Evinin mallarını, eşyasını iyi koru. Yaptığın işleri, iyilikleri başa kalkma. İyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur ama kötülüğe karşı yapılan iyilik, unutulmaz. Eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun. Kocanın hatalarını yalnız iken yumuşak bir sesle söyle. Kocanın sırlarını kimseye söyleme. Karı koca arasındaki sırlar kabre beraberinde gömülmelidir. Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş. Ona her yönüyle iyi bir arkadaş ol. Yalan, yuvayı işten yıkan bir kurttur. Aranızdaki problemleri konuşarak kendiniz halledin. Sakın bunları ananıza, babanıza dahi başkalarına taşımayın ve kimseden medet ummayın. Onlar size yardım edemez. Kocandan almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme. Kadının güzel huylusu, Eşine cinne, cennet nimetidir. Sen kocana cennet nimet ol, azap çektirme. O da sana azap etmesin. Bunları yapabilmen ancak onun isteklerini, kendi isteklerine, onun rızasını kendi arzularına tercih etmekle mümkündür kızım. Hep kendi istek ve arzularını ön plana çıkartırsan, bu nasihatlerimi tutamazsın. Beş vakit namazı şartlarına uygun kılmazsan zaten bu felaket olarak sana da kocana da çocuklarına da yeter. Beş vakit namazın doğru olması için abdestini, guslünü doğru yap. Bunların faydasını görmek için itikadının da doğru olması lazım. Doğru itikat Ehli Sünnet itikadıdır. Her şeyden önce bunları öğren ve tatbik et. Bunlar varsa her şey zamanla düzelir. Evet. Gelelim erkeğin karısına karşı takınacağı tavırlar. Yeter mi devam mı? Devam. Evet, Naslı Hanım yok. Burayı devam edebiliriz. Erkek yumuşak, anlayışlı ve sorumluluğun farkında olacak. Mümin erkeklerin üzerine düşen Önemli vazifeler vardır ki Bunlardan belki de en önemlisi En önemlisi Eşine karşı hayırlı olması Yumuşak olması Ve sorumlu olması Aleyhissalatü vesselam Bizlere hep hayrı Tavsiye etmiş Ve bu hayrın içinde Müminlerin imanına vesile olmasında hayrın çok büyük bir önemi olduğunu söylemiştir. Hadis-i şerifte ailesine karşı en hayırlı olanınız benim sözünün peygamber efendimizin sahip olduğu büyük hayrın ahlakının ve ailesine taşıdığı vasıfların ve onlara karşı kazandırdığı değerlerin öncelikliğiyle anlaşılır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam peygamberler ne dinar ne dirhem miras bırakır. Lakin onlar ilim miras bırakır. Kim de ilim elde ederse bol bir nasip elde etmiştir diyor. Sizin diyor eş de çocuklarınıza bıraktığınız en güzel miras ahlaktır diyor. Ne para ne de pul. Karakteri, kocada da yani erkekte çok çok önemlidir kardeşlerim Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın Allah Resulü ve Vesselam'ın ahlakı Kur'an ahlakıydı önce bunu güzelce bir öğrenmemiz gerekir bir kadın kocasına şunu diyebilir onun ahlakı Kur'an'dı gel beraber şu Kur'an'ı güzel bir okuyalım, öğrenelim demelidir Unutmayalım ki kardeşlerim erkeğin yumuşak davranarak hareket etmesi eşinin kendisine sevgisini artırır. Allah Resulü'nün İslatı ve Sılağının çok başarılı, huzurlu bir güzel bir hayatı vardır ki bu hayatına baktığımızda eşleri hiç bizimle münakaşa etmezdi. Bizlere hep yumuşak davranırdı. Biz ne yaparsak yapalım, bizlere asla ne yapmazdı? Kızmazdı diyor. Düşünün, on bir tane hanımı olan bir erkek, aleyhissalatü vesselam, bir tek hanımını azarlayıp, kötü davranmasına rastlanmamış, ve husursuz bir evliliklere olmuş, ve günümüzde tek eşle yaşamaya rağmen, Eşlerin arasındaki problem, sıkıntı, kavga, anlaşmazlık had safhada. İlginç değil mi? Düşünün her kadının ayrı bir hissi, ayrı bir isteği, ayrı bir dünyası var. Buna rağmen hislerin, duyguların çakıştığı bir ortamda bir erkek arada kalmıyor, kadınların galebine düşmüyor. Ama bugün erkek ve kadın aralarındaki problemlere bakın. Hanımların her birinin hissiyatına dikkat ediyor, onları hiçbir zaman incitmiyor. Son derece latif ve muhabbet dolu bir koca aleyhissalatü vesselam. Peygamberi, peygamberlik vakası var ama buna rağmen hanımlarına hep ince ruhlu, onlarla kaynaşmış, bütünleşmiş, işli dışlı olmuş, onlarla hep şakalaşmış, onların halini, onların durumunu hep ne yapmış? Anlamış. Ve bu da aralarındaki muhabbeti ne yapmış? Artırmış. Günümüzdeki erkekler de kadınlarının durumlarını ne yapmalı? Anlamalı. Onlara karşı yumuşak latifeli sözler hiçli dışlı olmalı ve onların ruhaniyetiyle ne yapmalı ilgilenmelidir evet burada erkeğin dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de kardeşlerim belki evliliklerde en büyük eziyetlerden birisi erkeğin kıskançlığında mutedil olması öyle erkekler vardır ki aşırı kıskançtır sadistir kadının evliliği ona cehennem azabı olur. Burada da erkek kıskançlıkta mutedil olacak. Kadına dünyayı zehir etmeyecek. Evet. Aileye mutluluk aileye mutluluk getiren şartlardan birisi de karşılıklı saygı. Anlayış, şefkat ve kızmamaktır. Maalesef Türk erkeklerinde birincisi kızma, haksız olarak bağırma, çağırma, şefkatin elden gitmesi ve zulüm derecesine kadar ne yapıyor? Gündeme getirebilir. Bunu yapmamalı, hoşgörülü ve iyimser olmalıdır. Karı koca birbirinin eksik ve kusurunu aramamalıdır. Bir taraftan kırıcı bir davranış gelse bile öbürü hoş görmelidir. Her şeyi iyiye yorumlayacak birbirlerinin iyi yönlerini görecekler davranışlarını hoş karşılayacaklar ve geçinecekler işte o zaman evlilik sıkıcı olmaz evlilikte insanın en güzel tattığı öğrendiği duygulardan birisi nedir kardeşlerim sabır çünkü sabır evlilikte çok önemlidir eşleri zorluğa alıştırır bunun akabinde huzura kavuşturur ikincisi hoşgörülü olmalarıdır hoşgörülü olacak birbirinin kusuruna bakmayacak, baksalar da kusuru görmeyecek evet yine erkek Allah'ın yanında en kötü helal olan boşanmaktan uzak duracak kafası attığında, kızdığında yürü anayin evine ben seni boşadım şöyle oldum böyle oldum demeyecek anasının evinden sana gelen seninle hayatını birleştiren bir kadını en ufak bir kızgınlığında en ufak bir kafanın attığında ben seni boşadım tipinde hareket ederek Allah'ın gazabına ne yapmayacak erkek ulaşmayacak erkek eşiyle şakalaşacak dertleşecek ve muhabbet edecek Unutmayalım ki kardeşlerim bir erkek evinde huzur mutluluk arıyorsa ve evinde huzur bulmak istiyorsa erkek kadınıyla şakalaşacak onun derdini dinleyecek onunla hasbiyal edecek ve muhabbet edecek eğer erkek kadınıyla şakalaşmaz onunla muhabbet etmez dertleşmezse aralarındaki konuşma ilişki ne yapar zayıflar ve kadın da dışarıdakilere kaymaya başlar bakın aleyhissalatü vesselam her eğlence batıldır ama 3 tanesi mübahtır övgüye değerdir kişinin atıyla oynaması hanımıyla şakalaşması yayla ok atıp atılan okları toplaması Bakın bunlar batıl değildir diyor. Demek ki kocasını neşeli, mutlu ve huzurlu gören bir kadın her zaman mutlu ve neşeli olur. Erkek tatlı, güzel, ince sözler söylemeli. Evine neşe ve mutluluk saçmalı. Eve geldi mi duvar gibi, beton gibi olmamalı. Eşini mutlu edecek. Sana karşı sevgisini artıracak mesut edecek kelimeleri erkeğin seçmesi gerekir. Ve bu kelimelerinde de sadık olması gerekir. Eşine hitap ettiğinde onundan ilgilenmen gerekir. Unutmayalım ki her insan ilgi bekler, ilgiden hoşlanır ve sever. Hene bir kadın ise onu ilgi gösterme onun gönlünü almada kalbini çalmada en büyük rol oynar. Bu nedenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin eşlerine karşı söylemiş olduklarında sözlerinde samiyet ve kalpten olması şartını koşmamış. Bilakis bu tür sözlerin her ne şekilde olursa olsun eşlerin birbirine söylemeleri gerektiğini söylemiştir. Hatta insanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verilmemiştir ama Harpte, insanları arasında arasını bulmada kadının kocasına kocanın da karısına karşı aile düzenini sağlamak için yalan ne yapmıştır caiz görülmüştür evet yine erkek eşine hediye vererek aralarındaki sevginin fazlalaşmasını sağlayabilir bir çiçeğin yaptığını inanın saatlerce konuşan bir dil yapamaz kadına küçücük bir çiçek alın onun gönlünü ne yaparsınız alırsınız küçücük bir hediye alın onun bütün kızgınlığını kırgınlığını ne yapar götürürsünüz ve burada güzel geçimi evdeki huzurun artmasına ve aradaki muhabbetin sevginin büyümesine sebep olur evet kardeşlerim Eşlerin birbirine karşı sevgisi asıl temel mesele olmalıdır. Sevginin de doğmasına neden etkenler vardır ki beğenme, hoşlanma, saygı, birbirini takdir etme, ihlaslı olma, samimi olma, ince, kibar olma, güzel kelimeler kullanma ev işlerinde yardımlaşma bunlar hep eşler arasındaki sevgiyi muhabbeti ne yapar artırır bunun yanında harcamada iktisatlı olma ve iki taraf da kadın olsun erkek olsun birbirini anlamaya çalışma çünkü erkek olsun kadın olsun ikisi de birbirini cezbetmeye ve etkisi altına almaya çalışır fakat girişimin çoğu zaman başarısız olur ve başarısızlıktan sonuçlanır. Erkek ve kadın birbirini anlamamaya veyahut anlamaya çalışmama gibi şikayetlerde bulunurlar. Halbuki yaratılış gereği bir kadın asla bir erkek gibi değildir. Farklı mizaç karakter ve yapıya sahiptir. Kadının ve erkeğin bu farklı yapısı Allah'ın insanoğlunu ilk yarattığı günden günümüze kadar olan bir hakikat. Peki neden erkek kadını yapısını ve psikolojisini ayrıca yaratılış gereceğini kabul edip ona göre davranmaz? Bununla birlikte bir kadın erkeğin yaratılış fıtratını, yapısını öylece kabul edip ona göre niçin hareket etmez? İşte bu yapıdaki, yaratılıştaki farklılığı kadın olsun Erkek olsun, iyi değerlendirmeli ve ona göre ne yapmalı? Hareket etmelidir. Bakın bazı alimler şöyle bir ayrıma gitmişler. Erkek, beyninin sol kısmının yarısını %80 bölümünü planlama, düzenleme, karar verme, konuşma uygulamadan kullanır. Kadın beyninin sağ kısmının yarısını %80 his, duygu, Şefkat, hayal ortaya koyma ve icat etme ve dil kullanımından kullanır, diyor. Erkek, eşine karşı sevgisini, üzerine düşen görevlerini yerine getirmeye çalışarak, araba tamir ederek, evinin ihtiyaçlarını karşılayarak gösterir. Kadın, sevgi, his ve duygularını konuşturarak, güzel, tatlı kelimeler kullanarak, mutlu sürprizler yaparak, ayrıca sevgisini, beğeni, ve şeyine, eşine eşine gösterebilir. Erkek bütüne bakar, parça ile ilgilenmez, ayrıntıya bakmaz. Kadınsa ayrıntıyı sever, bütüne ve parçaya bakmayı, her bir parçayı ve ayrıntıyı görmeyi ve duymayı ister diyor. Erkek hislerini ve duygularını dışarıya vurmak için uzun bir vakte ihtiyaç duyar. Kadın his ve duygularını kısa bir sürede değiştirir ve dışarıya vurabilir diyor. Evet kardeşlerim. Hatta doktorlar arasında hala bulunamamış bir sebep var. Nedir biliyor musunuz? Bir olay olur bir bakarsın atların uyuyup da pat diye düştüğü gibi kadınların bayılıp düştüklerini görürsün. Hala tıp da bunu çözememişlerdir. Aynı olayla kadını ve erkeği karşılaştırmışlar. Erkeğin ruhu duymamış kadın pat diye bayılmış düşmüşler. Hala bu çözülememiş. O yüzden kadınların hissiyatta fazla gittikleri ve çok çabuk yalpa yaptıkları ve anında değişebildiği, çok kısa sürede duygularının değişebildiği ve dışa vurduğu görülmüştür ki, burada kadın çok dikkat etmeli, duygularını kontrol etmeli, erkek de karısını zor duruma getirmemelidir yine kardeşlerim muhakkak aile içinde tartışmalar olacaktır. Bu da atalarımızın dediği gibi bu bir nevi evliliğin tuzu biberidir diyor. Fakat tuzu biberi de olsa tuzun fazlası biberin fazlası nedir? Zarardır. Eşler birbirleriyle tartıştıklarında kendilerine sarf ettikleri kelimelere ne yapacak? Çok dikkat edecek. Sesim geliyor değil mi? kontrollü konuşacak ağızlarından çıkan kelimelerin sonucunu düşünecek ve ona göre hareket edecek benim ağzımdan çıkan bu söz evlilik ilişkiliğimi ilişkilerimi nasıl nasıl hareket ettirecek beraberliğimi nasıl sürdürecek yoksa bir rüzgara savrulup giden gibi mi olacak bunları düşünmelidir Bundan dolayı ki şeytanın kurmuş olduğu tuzaklardan birisi nedir? Karı ve kocanın arasındaki muhabbeti bitirip ayrılmaları. İşte şeytanın tuzağından kaçma kurtulma söz ve dilde tatlı dilli olmayı gerektirir ve anlaşmazlığa sürükleyecek her türlü kelimeden uzak duracak. İnce, latif seçilmiş kelimeler Kullanarak birbirini kırmamaya üzmemeye çalışacak. Böylelikle küçük büyük anlaşmazlıklar basit ve tatlı bir şekilde aşılacak sorunlar halledilecek. İnşallah. Evet. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir diyor Hac 24. Ve yine İsrailli işte kullarıma söyle insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar diyor. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Hadis-i şerifte Allah Resulü ve Vesselam Allah diyor rıfka yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermemiştir diyor. Yumuşaklık neydi onu güzelleştirir Sertlikse onu çizar diyor. Eşler birbirine karşı en güzel sözleri söylemesi gerekir. Ben bir hata yapmadım ve için kızdığını anlamıyorum yerine unuttum. Özür dilerim tamam bir daha olmaz gibi sözler insanın evliliğini ne yapar büyümeden kurtarır. Bir gün Ömer'e bir adam karısını şikayet için geliyor kapıda biraz duruyor Ömer'in karısından ona çıkıştığını görünce geriye dönüyor Ömer adamı görüyor kapıya kadar gelip neden geri döndüğünü soruyor adam karımdan şikayet edecektim baktım ki aynı hal sizin de başınızda onun için bir şey demeden döndüm onun üzerine Ömer diyor ki onların bizlerde bazı hakları var onun için söylediklerine kulak asmam. Evvela o benimle ateş arasında perdedir. Yani benim gayrı meşru yollara sapmamama manidir. Kalbim onunla Sukunet bulur, harama dalmam. Sonra benim için bir hazinedir. Evimden çıkınca malımın bekçisidir. Çamaşırımı yıkar, elbisemi temizler, çocuğumun süt annesi, onu besler, yemeğimi pişirir. Adam bunları dinleyince şöyle dedi Bana da öyle oluyor Madem ki sen vazgeçtin Ben de vazgeçtim Hanımımdan şikayetçi değilimdir. Allah hepimize hayır versin Hayırdan ayırmasın Öğrendiğimiz doğrularla hep Amel etmeyi nasip etsin Allah Her iki tarafa da Karıya da kocaya da merhamet versin her türlü İslam dışı görüşlerle, duygularla, hislerle bakmaktan bizlere verip Tabi bunlar anlatılan doğrular. Hepsi bu mu? Tabii ki değil. Belki çok çok daha anlatılacak meseleler var. Ama inşallah bugün bununla iktifa edelim. Rabbim hakkı hak verif yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim, İslam toplumunda en küçük bir bilim olan ailenin tevhid üzerine tekrar yaşamasını ve koca koca topluluklar kurmamızı nasip etsin. Hem bizi, hem de neslimizi buta tapmaktan beri buyursun. Temiz rızıkla Kızıklananlardan eylesin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşveden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet.